Tabun Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Göklerde ne var, yerde ne varsa Hepsi Allah'a tesbih ve tenzih etmektedir. Mülk O'nun, hamd O'nun, O her şeye hakkıyla kadirdir. O sizi yaratandır. Böyle iken kiminiz kafir oluyor, kiminiz mümin. Allah ne yaparsanız hakkıyla görendir.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 Çekip Tadanların Haberleri Gelmedi Mi Size Onlara Ahirette De Elem Verici Azap Vardır Bu Şu Hakikat Yüzündendir Peygamberleri Onlara Apaçık Mucizeler Getiriyorlardı Da Onlar Bizi insan mı Doğru Yola Götürecekmiş Demişlerdi Bu Suretle Küfretmişler Arka Dönmüşlerdi Allah ise Hiçbir Şeye Muhtaç Olmadığını Göstermişti ''Allah her şeyden müstahınidir, her hamde ancak O layıktır. O küfredenler de öldükten sonra katiyen diriltilmeyeceklerini bir hakikat gibi cahilane iddia ettiler.'' De ki ''Hayır, öyle değil. Rabbime ant olsun ki siz mutlaka diriltileceksiniz. Sonra da yaptığınız şeyler behemahal size haber verilecektir.'' Bu da Allah'a göre kolaydır. O halde Allah'a, O'nun peygamberlerine ve indirdiğimiz o nura iman edin. Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. Evet, yaptığınız şeyler mutlaka size haber verilecektir o gündeki. Allah o toplama günü için hepinizi bir araya getirecek. İşte bu aldanma günüdür. Kim Allah'a iman eder, iyi amel ve hareketle de bulunursa o bunun kötülüklerini örter. Onu altlarından ırmaklar akan cennetlere kendileri içlerinde ebedi, sermedi kalıcı olmak üzere sokar. İşte büyük kurtuluş ve saadet budur. O küfredenlere, ayetlerimizi yalan sayanlara gelince onlar da ateşin içinde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 Örterseniz şüphesiz Allah çok yargayıcı, çok esirgeyicidir. Mallarınız da, evlatlarınız da sizin için ancak bir imtihan mevzudur. Allah ise büyük mükafat O'nun nezdindedir. O halde, gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun, öğütlerini dinleyin, itaat edin, mallarınızdan Allah yolunda kendinizin hayrı olarak Harcayın. Kim nefsinin koyu cimriliğinden korunursa, işte onlar muratlarına erenlerin ta kendileridir. Eğer Allah'a gönül hoşluğuyla ödünç verirseniz onu sizin için kat kat arttırır, hem sizi yarlıgar da Allah az hayra çok mükafat verendir, ceza hususunda acele etmeyendir o. Gizliyi de aşikarı da bilendir, galibi mutlaktır, tam hüküm ve hikmet sahibidir.